Ateşe giren inkarcılar şöyle derler, Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar.